Rabbim haktan, hayırdan bizleri ayırmasın. İman üzerine yaşayıp, iman üzerine ölmeyi hem bizlere hem de neslimize nasip etsin. Şeytanı ve avaneleri hem bizden hem de neslimizden uzak tutsun. Allah hepimize doyan bir nefis, korkan bir kalp, fayda veren bir ilim nasip etsin. Allah Azze ve Celle duası kabul olan sanlı kullardan eylesin. Allah sizi umduğunuza nail, korktuğunuza zahir eylesin. Ateşten uzak kılsın, kimi yüzlerin karardığı, kimi yüzlerin de aydınlandığı bir yerde yüzleri ak olan insanlardan eylesin. Allah sizi kendisinden başka kimseye mükemmel etmesin. Allah sizlere hayırlı dostlar nasip etsin. Ve cennette Rabb'ın cemalini doya doya seyredenlerden eylesin. Hasret kalanlardan eylemesin. Rabb'ın bizleri burada kendi rızası için dost kıldığı gibi ahirette de dost kılanlardan eylesin. Bugün sizlere anlatmak istediğim yine sünnet üzerinde ve kaideleri olacak. Belki zorlanabilirsiniz. Zorlanma sebebi devamlı bu gibi konularla haşır neşir olmayınca insanlara bazı şeyler, bazı deyimler, bazı kelimeler ne yapabilir? Zor gelebilir. Gayet doğal. Düşünün, herkes yeni bir mesleğe başladığında o mesleğin bazı kelimeleri vardır. Önde gidenler bir daha unutmasın diye muhakkak dalga geçer. Birçok oyunlar insanlara ne yaparlar? Oynarlar. Mesela benim mesleğim demir dökümdü. Biz kalıp yaparken büyük kalıpların kumla dövüldüğü için tutması için asker dediğimiz böyle 10 santimlik küçük tahta parçalarını keser. Su da şişsin diye biraz ıslatır. Sonra kum kalıbı düşmesin diye aralara koyar onları döverdik. Yani nasıl diyeyim, duvarın durması için aralara koyan şeyler gibi. Bizim usta derdi ki, git Rüzgarlı'dan iki asker da gel. Yani esnaflar ne derdi, çıraklar giderdi jandarma kırak olun oradan asker çağırırlardı. Başlarına birçok iş alırlardı. Halbuki asker küçük, on santim şeyinde bir tahta parçasıdır. Birçok meslekte bunu ne yaparlar? Yaparlar. Ama ömür boyun o bir daha askerin ne olduğunu ne yapmaz? Unutmaz. Yani insan bilmediği şeyler karşısında ne yapabilir? Çıkabilir. Bu gayet doğaldır. Ama insan eğitilir. Düşünün bugün toplumda görüyorsunuz, hayvanlara bile baba dediktiriyorlar. Birçok kelimeler söylettiriyorlar. Yani mesela ben geçen merak ettim Arap arkadaşlara. Sizin orada papağan var mı? Var. Yani ne konuşturuyorlar? Onları da Arapça konuşturuyorlar. Bizimkiler Türkçe ne yapıyorlar? Konuşturabiliyorlar. Yani İnsan isterse her şeyi ne yapabilir? Eğitebilir ve insanlar eğitilir. İnsanlar madenler gibidir. İşledikçe ne yaparsın? Pırıldar. İçindeki öz ne yapar? Dışarıya çıkar ama bıraktığını öyle kalır. Bugün bu konuya, şu konuyu anladığınız e, hasebiyle yola çıktım. Çünkü geçen günü anlattığımız derste Sünneti, hadis ve sünneti üç yapı olarak sizlere anlattım. Birincisi kavram olarak ele almayı, ikincisi yapı olarak ele almayı, üçüncüsü de konum olarak yani dindeki yer olarak ayırmak gerektiğini söyledi. Neden? Çünkü kavram olarak bir ayırıyorsun ayırırken hadisi ve sünneti birbirinden ne yaptık? Ayırdık. Neden ayırdık? Çünkü bir tanesi geliyor, diyor ki bir Allah düşmanı veyahut şeytanın askeri olmuş veyahut aklını ilah edinen birisi diyor ki Kur'an'da diyor, uydurma var mı? Sen yok diyorsun. Zayıf var mı? Yok. İlletli bir ayet var mı? Yok. E, tabi vahiy ki yok diyor. Peki sünnette var mı? Zayıf. Şimdi Sünnetten hadisi birbirinden ayırmadığın zaman ne yapabiliyorsun? Var yok diyemesen de senin kafana şüpheyi atıp ne yapıyor? Gidebiliyor. Kavram olarak önce ne yapıyoruz? İkiye ayırıyoruz. Sünnet vahidir. Aynen Kur'an nasıl vahiyse sünnette nedir? Aynı şekilde vahidir. İnkarı küfürdür. İnkar eden de nedir? Kafirdir. Nasıl ki Kur'an Allah kelamıysa sünnette nedir? Yine Allah'tan Resuluna inen bir nedir? Vahiydir. Bunda şek ve şüphe nedir? Yoktur ve götürmez. Ama sünnetin geliş şeklini ne yapabiliyoruz? Konuşabiliyoruz. Bu da yapıya girdi şimdi. Nedir bu? Bir senet. Bizde ne yönü vardır? Metin yönü, Metin yönü vardır. Senette nedir? Allah Resulundan sahabeye, sahabeden tabiine, tebe tabine tabiine derken bir senet zinciri vardır. Ve bir hadisin sahih veya zayıflığını biz ne yaparız? Bu senede bakarak inceleriz. Ve bunu öğrenmek zorundayız. Metin ise ne dedik? Orada bir dur. Oraya burnunu ne yapma? Sokma. Ama birincide dediğim gibi, işte zayıfı var mı, sahihi var mı diye yaklaşan insanlar ne diyorlar? Ben bu metni Sevmedim. Bu Allah kelamı, Resul kelamı ne yapamaz? Olamaz diyorlar. İstedikleri gibi ne yapıyorlar? Konuşuyorlar. Bir misal verdik. Ne dedik? Şu trafolarda bir Guru kafa resmi var. Niye koyuyorlar onu? Şey Bak etin budun gider, iskeletin bile gider diyor. Oraya işaretini atmış, Koymuş. Ölürsün. <gülüyor> i̇şte Metin'e gittiğin zaman aynı durumlar neresi? Karşı karşıyasın. Mesela Bukhari'de metin tenkidiyle alakalı inkar edilen bir rivayet ile hatırlatayım. Bukhari kim okudu Okudunuz mu? Bir gün Musa Aleyhisselam nehirde yıkanıyor. Yıkanırken elbiselerini taş ne yapıyor? Çalıyor. Musa Asasını alarak taşın peşinden koşuyor ve çırılçıplak. Bir İsrailoğullarının arasından geçiyor. Taş, elbisen, taş, elbisen diyor. Ama İsrailoğulları Musa ne yapıyor? Çırılçıplak görüyor. Ebu Kureyre diyor ki hala diyor Allah Resulü'nün dediğini naklediyor. Musa'nın asasını taşa vurduğunda izlerini görür gibiyim diyor. Şimdi Böyle bir şey olur mu diyor adam. Yani bir peygamber nasıl çıplak yıkanır diyerek ne yapıyorlar? Hadisi çöpe atıveriyorlar. Neyle ölçtüler? Seneden mi baktılar? Yok. Neyle ölçtüler? Akıllarıyla. Halbuki her hadisin metninin inkarı bir ayetin inkarıdır biliyor musunuz? Evet. Siz hiç Ahzab suresini okudunuz mu? İsrailoğullarının Musa'ya verdiği eziyeti ne olduğuna baktınız mı? İsrailoğulları topluca ve çıplak olarak yıkanırlardı. Biliyorsunuz geçmiş şeriatta bazı kaideler vardır. Onlara nedir bu? Haram değil. Musa Aleyhisselam ise çok hayalı biriydi. Asla İsrail ile birlikte yıkanmaz. Tenha gizli bir yer bulur, orada yıkanırdı. İsrailoğulları laf çıkarttılar. İşte onun kasıkları yok. Yani erkekliği yok da utanıyor da onun için bizim aramızda ne yapmıyor? Yıkanmıyor. Allah Azze ve Celle de taşa emrediyor. Taş onun elbisesini ne yapıyor? Kaçırıyor. Onlar da görüyor. Ha, tamam. Hiçbir şey eksik değilmiş diyor. Şimdi bunlar bu hadisi inkar ederken neyi inkar ettiler? Ayet. ayet. ayet inkar et. Demek ki sünnet Vahidir, i̇nkar köfür, küfür. İnkar eden neymiş? Kafirmiş. Senedin yapısına da ne yapacağız? Çok dikkat edeceğiz. Birincisi akıl bağlı olacak, akıllı olacak, hafızasını yapmayacak? Yitirmeyecek. Aldatan, hilebaz, günahkar ne yapmayacak? Olmayacak. Hatta İmam Bukhari, bir hadis almak için bir raviye ta ne kadar yoldan gidiyor bakıyor ki devesini sevdiği bir ottan kandırıyor hadis almadan ne yapıyor? çekip geliyor bak adam sika kendisine güvenilir dedikleri bir insan ama devesini kandırdığını görünce ne yapıyor? ondan hadis almıyor senetler nedir? bu kadar önemlidir ve yapı olarak dedik ki hadisin bir de sünnet yolu var sünnet, söz, fiil ve takdirdir. Sünnet vahidir dedik. Ve konum olarak dindeki yeri ise ne eder? Allah'ın sözü neyse, Resul'un sözü de aynı manadadır. Çünkü Allah'ın izniyle söylüyor dedik. Dilini devreştirme, onun kalbine nakşedecek, biziz. Sonra onun beyanını öğretecek, yine biziz diyoruz. Bugün size bazı ayet ve hadisleri seçtim. Ve sünneti daha iyi anlatabilmek için tabloya da şekiller çizdik. Bakın, birinci pıranımız. Mutlakı taklit eden sünnet. Şimdi Kur'an'da ve sünnette umum olarak gelen bazı ifadeler var. Allah Azze ve Celle diyor ki ölü eti size nedir? Pıramı. Bu nedir? Mutlaktır. Yani yani Sünnet mutlakı aynen ne yapar? Onaylar. Onu ne yapmaz? Dışlamaz. Hep onaylar ama işin içinden çıkamıyoruz bazı meselelerde. Ölü eti haram diyor mu Allah? Evet. Diyor. Deniz avına de ne diyor? Burada ne var? Bir kapalılık var. Yani açamadığınız ne var? Bir kapı var. Şimdi ölü eti haram mı? Haram. Ama denizin avı, helal. Denizden çıkınca hayvan ölmüyor mu? Ölüyor. Ölüyor. Peki ne yapacaksınız? Ölü eti, mutlak karan mı? Karam. Ama bunu ne gideriyor? Sünnet, sünnet gideriyor. Ama Sünnet mutlakları ne atmıyor? Bozma. Bozmuyor. Hemen ne yapıyor? Taktikliyor. Yani mutlakı hem taktik ediyor, hem de onu ne yapıyor? Açıklıyor. Nasıl açıklıyor? Sahabe geliyor diyor ki Ey Allah'ın de sunu. ben diyor Şam tarafına gidiyorum yani deniz aşırı yere gidiyorum az su alıyorum şimdi ondan abdest alsak kus etsek bu sefer ihtiyaçlarımıza ne yapıyor? az geliyor yani su bitiyor biz deniz suyuyla abdest alsak olur mu? Allah Resulü ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? denizin suyu temiz ölüsü nedir? selam Demek ki sünnet ne yaptı? Mutlak ölü haram ama bunun yanında denizin ölüsü neymiş? Evet. Helal. Fakat bunu ne yapamadı? Bol. Evet. Bunu anladınız mı? Evet. Şimdi denizin ölüsü helal mı? Evet. Bütün ölü etleri haram mı? Evet. Denizden çıkan ölü değilse helal evet. mı? Evet. Bunlar kimin sözü? Sünnet vahiy. Sünnet diyor ki denizin ölüsü neymiş? Evet. Fena. Şimdi sünneti çıkarttık. Yani sünnete uymayan insanlar ne diyor? Bütün ölecekleri. nedir? Aram. Çünkü Peygamberi devreden çıkartsanız, Kur'an bize yeter derseniz ne olur? Bu. Denizin ölüsü ne olur? Aram. O da haramdır. Peki bugün bazı yerler denizin ölüsünü de yemiyor biliyor musunuz? Hı. Hatta onlara Avrupa ülkeleri satarken ne yazıyorlar? İspsmesleyden kesilmiştir diyerek onlara ne yapıyorlar? Balık etini satıyorlar. Bunu anladınız mı? Yani düşün ortadan kaldırdığımızda inkar edenler ne yapacak? Ölüsünü yemedikleri gibi yani cezalı olur. Onlara ne yapıyor? Hı. Evet. Burayı anladık mı? Evet. Demek ki sünnet mutlaka tasdikliyor. Beyanını da ne yapıyor? Getiriyor. Sünneti devreden çıkarırsan o yerde ne yaparsın? Evet. Sünnet demek ki Kur'an'ın neyi aynı zamanda açıklayıcısıdır. Bunu anladınız mı? Evet. evet. Yine aynı meseleyle ayetlerde kaneti size ne yapıyor? Haram kalındı diyor. Kan deyince ne oluyor? Hemen sünnet imdadınıza yetişiyor. Ne diyor? İki ölü, iki kan size ne yaptı? Herhal, herhal. Herhal. Kuran adınız mı? Kan neymiş? Herhal. Mutlak haram. Ama sünnet ne diyor? İki ölü, iki kan bizlere ne yapılıyor? Helal kılıyor. Bunlar ne? Çekilgeyle balık. Ölüden. İki ölü, çekirgeyle balık. Yani zevinden çıkan Balık. öbürde nedir? İki kan. Ciğer ve dalak. Ciğer ve dalak haramdır. Kime? İlk adım. Tepepepe Mesela Hanefi mezhebinde bir hayvanın bazı uzuvları haramdır biliyor musunuz? Niye? Aklı gidiyorlar çünkü. Sünnete vahiy olarak bakmadığın zaman kendilerinden birçok ne yapar? Haram gelir. Allah ne diyor Azze ve Celle saadete dilinizin bir şeye şu felaldir, bu karamdır demeyin. Şüphesiz ki bu Allah'a iftiradır. Allah'a iftira eder de ne yapamaz? Asla felan olmalıdır. Evet. Sünnet demek ki Hemen imdadımıza ne yapıyor? Yetişi veriyor. Evet. Yine müşkülü açıklığa kavuşturan sünnet. Sünnet ne yapar? Evet. Kur'an'ı tesir eder ve ne yapar? Mesela Ramazan ayındayız. En çok e, Allah düşmanlardan diyeyim. Meaziler aynı zamanda bir peygamber düşmanı. Peygamber düşmanı aynı zamanda nedir? Allah, Allah düşmanıdır. kuran içerisinde bir ayet var. Beyaz İstik ve Siyan İstik'i birbirinden ayırt edene kadar yiyin, yiyin için. Evet. Bu müşkül mü? Müşkül. Çünkü ashab bile ne yapmış? Anlamamış. Anlamamış. Karıştırmış. Ayeti anladın değil, amel etmiş mi? Etmiş. etmiş. Kime murazat etmişler? Anladım. Kim etmiş? Anladım. İman etmiş. Evet. gecenin karanlığıyla gündüzün aydınlığı. Bunu ayırt etmemiz gerekiyormuş. Değil mi? Kime bırakmışlar bunu? Resullaha. Peki sünnet beyazdan siyahitli birbirinden ayırt etmiş mi? Etmiş. İnkar edenler ne diyor? Gecenin karanlığıyla gündüzün aydınlığını bir peygamberden daha iyi bilir diyorlar. Ve ne yapıyorlar? Bak siz ne yapıyorsunuz? Sahuru 70 dakika, 80 dakika ne yapıyorsunuz? Erken, Erken kesiyorsunuz. Akşamı da ne yapıyorsunuz? Siz 20 dakika ne yapıyorsunuz? Geç yiyorsunuz. Siz hayırlı değilsiniz. Biz hayırlıyız diyorlar. Bunlar vallahi Allah düşman. Bunlar Allah'a ve Resul'una inandığını zannediyorlar. Halbuki müşkülü gideren sadece nedir? Sünnettir. Sünnettir. Eğer sen kitap ve sünnetten amel ediyorsan delille ne yapman gerekiyor? Hareket etmen gerekiyor. Burada bu hatayı yapan kim? Adi bin Hadi. Adi sahabenin alim derecesinde olan insanlarından kendisi iman etmeden önce de Hristiyanların neydi, alimlerinden birisi. Okumuş, yazmış olan nedir, bir sahabedir. Arapça incelikleriyle bilen birisi, ama buna rağmen ayeti ne yapamadı, alamadı. Bakın vasıfları sayalım. Arapça biliyor mu? Biliyor, biliyor. Alim mi? Alim. Biliyor. Sahabe mi? Sahabe. Sahabe. Ama bakın bu kadar imtiyaz bir insanda olmaz çok güzel bir şey değil mi? Evet. Buna rağmen anladı Anlayamadı. Kime müracaat etti? Allah Resulü Allah, Allah, Allah. Allah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam karanlığıyla gündüzün neymiş? Aydınlığı diyor. Ve bakın bunu anlatan en güzel rivayette hangisidir? Sabah namazını kıldırdığında insanların yüzlerini kimse birbirini ne yapamıyordur? Anladım. Ayırt Kimse kimsenin yüzünü ayı edemedikleri bir saatse sen ne yapamazsın? Ha, şimdi bugün bununla oynayan Allah düşmanlarına diyeyim. Çünkü nefisleriyle hareket eden, dinde, imanda, amelde gözü olmayan bunun peşine gider. Bakın bu insanlara ne yapıyorlar? Senin yapmış olduğun amele ekleyip çıkarıyorlar. Şimdi sen eğer sahur vaktini çok güzel tespit edebiliyorsan veyahut bu hesaptan anladığını zannediyorsan ona şöyle bir teklifte bulunmak gerekiyor. Arkadaş sen hakikaten bunu bir devrim yapıyorsun. Bunca adamın bulamadığını buldum diyorsun. Çok güzel. Takvimi imsakiyeyi ve bilgisayarı önünden alacaksın. Bildiğini söyleyen bir adama. Eline A4 kağıtları ve kalemi vereceksin. Bana bir aylık Ramazan ayı boyunca imsak vakitlerini ve sahur vaktilerinin çıkan vakitleri, akşam vaktini, öğlen vaktini bir yaz Anlatabildim mi? Ne demek istediğimi anladınız mı? Yani benim kullandığım bir ölçüyü ne yapma? Alma. Benim iftar ettiğim, sahur ettiğim bir saate ekleyip çıkarma. Kabul etmediğin, kaka dediğin, yanlış dediğin bir şeyi ne yapma? Ölçü alma. Aynen bu akılcıların, mut aklını kullanmayarak bak peygamber hadis yazmayı ne yaptı? Yasakladı diyor. Biz diyoruz ki nerede okudun? Müslüm'de hadis var diyor Bukhari'de. E sen Bukhari'ye Müslüm'e pis kaka diyen birisisin. Niye oradan alıyorsun? Öbürleri uydurmaz, zayıfta. Senin bu söz işine geldiği için mi sahih? Yani aynı o mantıkla gitme. İbadette gözü olanın camiye gelir. İbadette gözü yoksa ben bu imamı sevmiyorum der. Ne yapar? Camiye gelmez. Olay mı? Bu. Ama burada ne var? Ahiretini kurtaracak önemli bir ölçü var. Sünnet her müşkülü ortadan ne yaparmış? Kaldırılmış. Peki Kur'an'ı kim tespit eder? Olur mu canım? Bizi ahir tespit eder. Nehep'i evet. Yani Peygamber'e ne gerek var ki? Safur mu? Kaçta çıkıyor, dördü çeyrek mi? Allah ya, bu saatte bırakırsak aç kalırsın. Koy ya biraz gün ışısın, hiç çeyrek geçeğe kadar yiyelim içelim ya, Peygamber'e ne işiniz var? Evet. O zaman yani teknoloji vardı, bilgisayar mı vardı, teleskop mu vardı yani? İftar. Niye akşam ise bekleyelim? <Gülüyor> Yine şöyle, apartmanın arkasından açtıysa, ben apartmanın arkayı niye dolaşayım ki hemen yiyivereyim. Var mı böyle olan? Eğer sünnet, vahiy, inkarı, küfür inanmayan kafirse, Kur'an'ı tefsir etme yetkisi kimindir? Allah ın Allah ın Ve ona ne yapacaksın? Aynamayacaksın. Bakın bazı ülkelere yine burada 16 saat falan mı? 16-17-22 saat var ya. 21, 22, 23 saat oruçtan yer yok mu? Var. Onlar da insan. Yani şimdi onlara gidip de e, gelin ya siz niye bu kadar tutuyorsun? Tamam, yani giyin Nerede küfür daha fazlaysa ise, bakın ibadet de ne yapmış? Oruçmuş. Ne kadar böyle Müslümanların çok olduğu yer varsa, bir bakın inanın orucun saatleri bile alınır küfrün borcu olduğu ve insanların meşru olarak umurla müşrik ve kâtir olduğu ülkelerde ibadetler cidden zorluğu vakitleri de araları çok acayip. Bakın Halif Yani Allah Müslümanlara hep ne yapmış? Rahmet etmiştir. Demek ki kardeşler, sünneti hiçbir zaman devrede ne yapamıyorsun? Çıkalamıyorsun. Kafalı mücmel gelen ayeti açan neymiş? netmiş, sünnete müracaat etmeden ne yapamıyorsun? Anlayamıyorsun. Çünkü Resul'a müracaat edilmiş, Resul da Kur'an'ı tefsir etmiş ve Kur'an'ı en iyi Resul tefsir eder. Ama bizler dersek bu anne sözleri kim sözleri? Kâr edenlerin sözleri. Annem deminki denizin ölüsü ve eli, ölü eti mutlak karamdır diye inkarcıların olduğu Evet. Demek ki sünnet ne yapıyormuş? Müşkülü gideriyor. Yukarıda ne yapıyormuş? Mutlaka taksit ediyormuş. Burada müşkülü götürüyor. Bir usul daha öğretelim. Hükmü, tekmi ve teyit eden sünnet. Sünnet hükmü ne yapıyor? Teyit ediyor. Sünnet ayeti ne yapıyor? Hükme bağlıyor. Sünnetin bu işlevi Kur'an'daki hükmünün tekmin makamındadır. Mesela e, Nur Suresi'ne bir ayet ayet ne diyor? Eşlerini zinada yakalayan insanların dört şahit getirmeleri dört şahit getiremiyorlarsa ne hakkı vardır? Liyan, liyan hakkı vardır lanetleşme. lanetleşme sünnet bu hükmü değiştiriyor mu? değiştirmiyor değiştirmediği gibi aynen ne yapıyor? tekrarlıyor yani tekmil dediğimiz bu teyit de ediyor mu? ediyor ama sünnet buna bir şey daha ekliyor ne diyor? liyandan sonra karı da koca ne yapar? ayrılır, boşanır ayette var mı bu? yok. Peki ayette yoksa ayet eksik mi anlatılmış? Değil. Bu sünnetin hükmü hem tekmin hem de teyit ettiğidir. Sünnet olmasa bu konuyu ne yapamazsın? Anlayamazsın. Her yaptığın artık senindir. Yani her yaptığın senindir. Fakat sünnet ne yapar? Hükmü teyit eder. Sünnet ayeti hükme bağlar ve Sünnetin bu işleri Kur'an'ın hükmünü tekmil manasındadır. Ve ayet temel ve esas yapıyı koyuyor, ne yapıyor? Gerisini ise peygambere bırakıyor. Peygamberin kayıtlamasıyla hüküm ne yapıyor? Bağlanı veriyor. Yani sünneti devreden çıkarttığın zaman artık bunu ne yapamıyorsun? Çözemiyorsun. Anlatabildim mi? Demek ki liyan neymiş varmış. Peki diyan, yani lanetleşme dediğimiz bu mesele İslam'da mı? Şimdi Doğu'da ben bir sohbete gitmiştim. Geçen günü anlattım hatırlarsanız. Şu an eve gitse, hanımını zinada yakalasam ne yaparsın dedim. Ne demişti? Öldürürüm. Maalesef toplumda ne var? Bu var. Bu ayeti kerime aynı zamanda şunu anlatıyor. İslam dini, nefis dini, akıl dini değil. Ne diniymiş? Hakikaten gördün. Zina ediyor. Yani Allah göstermesin. Zor bir ameldir. Ama buna rağmen Allah hislen hareket etmeyi bize ne yapıyor? Yasaklıyor. Git dört şahit getir. Yani o an kim gider de dört şahit getirir? Veyahut o kadın veya o erkek zina ediyordu. Biri, kocanın da kendini gördüğünü Orada durur mu? Yani ispatlamak olayı cidden neymiş? Zor. Ama buna rağmen Allah ne yapıyor? Diyan hakkı veriyor. Bir de şu yönünü düşün. Kadın, koca kadından kurtulmak istiyor. İftira atabilir mi? O da mümkün. Yani karısına iftira atamaz mı? Var. Böyle atacak insanlar da çıkar. İşte her ikisini de ortadan kaldırmak için ne yapıyor dinimiz? Lanetleşme hakkı getiriyor. Ama düşünün şimdi karı koca ikisi de kadının huzurunda birbirlerine lanet ediyorlar. Artık evlilik yürür mü? Mümkün değil. O da ne yapılır? Boşanır. İşte hükmü hem tasdikliyor hem de ne yapıyor dinimiz? Sünnet. Onu teyit ederek açıklama yoluna gidiyor. Fakat bu tekmil, yani bu teyit Kur'an'ın da eksik hüküm verdiği anlamına ne yapmıyor? Gelmiyor. Birbirini ikisi ne yapıyor? Tamamlıyor. Şimdi burada anlatmak istediğim şu. Sen sünneti vahiy olarak kabul etmezsen, sünneti devre dışı bırakırsan, peygamberin hal ve hareketlerini zanni, şahsi olarak algılarsan, dindeki hiçbir meselenin içinde ne yapamazsın? Çıkamazsın onun için o nefsinden hevasından konuşmaz diyorsa buna çok dikkat edin. Dilini debreştirme. Bunu kalbine nakşedecek. Sonra onun beyanını öğretecek bizi diyorsa Allah o zaman bunu söyleyen de Allah. Onu söyleyen de ne oluyor? Allah'ın Resul'un izniyle konuşturduğudur. Onun için hükümleri meseleleri anlamak için peygambere ne yapma? Her zaman müracaat etmek zorundasınız. Yine mesela anan bir hükmü tahsis eden sünnet bunu da bol bol veririz yani genel bir hükmü ayeti kerime de enam 83. ayette onlarki iman edip imanlarına zulüm karıştırmazlar bu ayeti kerime inince asaba ne yapıyor çok zor geliyor ve hangimiz nefsine zulmetmiyor ki diyerek evlerinden çıkamaz hale geliyorlar ne yaptılar çünkü zulüm, ayeti kerimede ne oldu? Genel manasıyla ele alındı. Zulüm kaçtı? Üç. Allah'a karşı, kullara karşı, nefse karşı. Ahmet'in müsnetinde gelen rivayet böyle. Ama sahabe, ayette genel olarak gelince hepsini ne yaptı? İçine aldı ve cehenneme girme korkusuyla ne yapmadılar? Çıkamadılar sünnet ne yaptı? Genel hükmü tahsis etti. Ve ne diyor? Zulümden maksat şirktir. Siz lokmanın oğluna nasihatını okumadınız mı? En büyük zulüm şirktir. Sünnet ne yaptı? Sahabeyi rahatlattı. Yani genel olan hükmü beyan ederek onun şu şubesi de var. Zikredilen nedir dedi? Bu dedi. Ve Allah Azze ve Celle'nin başka inen ayetiyle bu ayeti de ne yaptı? Tefsir etti. Ama tefsir eden kim? Yine Peygamber. Bu da ayet. En büyük zulüm nedir? Şirktir. O da ayet. Ama ayeti ayetle birleştirerek tefsir eden kim? Yine Peygamber. Şimdi biz bu ayeti doğru bile anlasak, aklımızdan hareket etsek, isabet bile etsek bu isabetimiz nedir? Hatadır. Neden? He? Çünkü akılla konuşmaya, akılla anlamaya gayret edersek bu sefer ne yapacağız? Her meselede aklı konuşturup peygamberi ne yapacağız? Devre dışı bırakacağız ki bu da şeytanın bizden istediği nedir? Harekettir. Rabbim hepimize hayır versin. Yine ayeti i kerimede sağ ellerinizin malik olduğu kadınlar müstesna olmak üzere erkek için kadının halası, teyzesi, kız kardeşi, kızı ve yeğen üzerinde nikah ne yapamaz? Yapamaz. Şimdi sağ ellerinizin malik olduğu kadınlar müstesna olmak üzere bütün kadınlardan evlenmeniz size ne yapıldı? Haram kılındı sünnet ne yapıyor? Tahsis ederek nikah altına alınmayacakları birer birer ne yapıyor? Sayıyor. Şimdi düşünün. Halayla evlenmek sünnetle mi ayetten? Haramlılığı. Teyze, kız kardeş, kız kardeşin kızı yani yeğeni nedir? Akılcılar tarafından haram değildir biliyor musun? Çünkü ile gelmiştir? Sünnetler. Şimdi siz buradaki meseleleri şuraya oklar çizerek yani sünnet vahiydir kabul eden, sünneti kabul etmeyen, inkar edenleri söyleyelim. Sünneti vahiy kabul eden şu haramları ne yapıyor? Kabul ediyor. Sünneti vahiy kabul eden ne yapıyor? İki ölü, iki deniz iki ölüyle iki kan size nedir diyor? Fela diyor. Sünneti vahiy kabul eden beyaz öptüğü gecenin karanlığı Siyahitliğin birbirlerinden gündüzün aydınlığı olarak ne yapıyor? Ayız etme olarak kalıyor. Yine Sünneti vahiy kabul eden ne yapıyor? Burada e, bir yandan sonra boşanmayı ne yapıyor? Kabul ediyor. İnker edenlere gidiyoruz. Ölü mutlaka alamıyoruz. Hiçbir atmaz, ne yapmaz? Denizden çıkan balada beslenen kesmeden ne yapmaz? Hı. Yenilmez diyor. Yani Tamamen kendi kafalarına göre, siyah ile ayırt etmek için koyuyor bir resim. Bak diyor, bu gecenin karanlığı, oraya arkadan bir ışık veriyor, fon veriyor. Bak diyor, burda bir ışığı, görünüyor musunuz? gece ile gündüzün ayrıldığı neymiş? Çizgiyi diyor. Hemen onunla insanlara da ne yapıyor? Birkaç göz boyayıcı laf söyleyerek insanlarla işine geldiği için ne yapıyor? Onu alıyor ve orucunda sakatıyor Demek ki Sünnet her meseleyi tek tek ediyor, hem de hükme ne yapıyor bağlıyor. İnkar edenler ise tamamen okudukları ayetleri kendi kafalarına göre ne yapıyor görülüyor. Allah hepimize anlayış versin Amin. ve öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi nasip etsin. Unutmayalım ki konum olarak dindeki yeri, sünneti nedir? Vahiydir. Eğer bu vahyi yerinden oynatacak söz, fiil veya takdire girişirsek veyahut onu zedeleyeceksek veyahut Kur'an'ı veyahut dini biz daha iyi biliriz dersek bunlar bizim imanımızı ne yapar? Zedeler çünkü bunlar basit bir şey değildir kardeşler belki size zor gelebilir bakışlarınız biraz ham olunca ben de konuyu biraz şey geçtim biraz daha canlı cam gözlü baksaydınız daha ayrı misaller verecektim ama inşallah başka günler açarız demek ki sünnet hükme bağlar demek ki sünnet müşkülü ne yapar giderir demek ki sünnet hükmü hekit ettiği gibi arkasından beyanı ne yapar? Getirir. Demek ki sünnet genel manada gelen bir ifadenin hususiliğini ne yapar? Açıklar. Demek ki sünnet ne yaparmış? Kapalı gelen şeyi e, tahsis eder. Haramlarda genel bile gelse hususur ve haramların ne olduğunu ne yapar? Bildirir. Sünnete münacaat etmeden dini anlamaya çalışmak düz yolda tökezlenip ne yapmaya? Düşmeye benzer. Allah Azze ve Celle indirdiği kitapla, hikmetle bizleri amel etmeyi nasip etsin. Hem bizi hem neslimizi bu yoldan ayırmasın. Hakkı hak bilip yaşamayı batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Yani o günkü öğrettiğim ders bunların hep neymiş? Temel yapısı. Yani buradaki sözleri inkar eden adamlar veyahut inkar etmeye çalışan adamlar hep o öğrettiğim tablodaki yapıları ne yapıyor? Delil gösteriyor. Diyor ki ben bu senetteki adamı kabul etmiyorum. Bak bu senet nedir? Zayıftır. Bak bu peygamberin sözü olamaz diyerek ne yapıyorlar? Gidiyorlar. Aynen Mevdudinin tefimde tefimul kuran diye bir tefsirinde ne yapıyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü ne yapıyor? Yalanlıyor. Yalanlaması İbrahim Aleyhisselamla alakalı gelen meselede, bununla alakalı olduğu için söylüyorum. İbrahim üç yerde yalan söyledi. Hadisini ele alıyor kardeşler. Bakın ele alması nasıl? Bir peygamber yalan söylemez diyor. Doğru. Bir peygamber ne yapmaz? Yalan söylemez. Ama İbrahim üç yerde yalan söyledi diye kim söylüyor? Allah Resulü söylüyor ki yalan söylemesi mümkün olmayan. Peygamberimizi yalancılıkla suçluyor şimdi. Peygamberi yalancılıkla suçladıktan sonra aleyküm selamlar Aleyküm Onu kurtarmak için bu hadisi kim rivayet etti? Bukhari Müslüm. Yani hadis senedine gidiyoruz bakın gene oraya. Yapısına. Bukhari Müslüm'ü rivayet perest olarak zikrediyor yani peygamberin ağzından çıkan her şey bunlar ne yapıyor? Kabul ediyor. Vahiy diye insanlara sunuyor diyor. Putperet tipinde ele alıyor. Akabinde yapacağını yaptıktan sonra diyor ki, hadis ne kadar sahih olursa olsun, raviler ne kadar sika güvenilir olursa olsun, akla ve mantığa uymadıkça hadis ne yapılmaz? Alınmıyor. Alınmaz. Kimin sözleri bunlar? İnkar edemiyor. Yani bir hadisi ya ben almıyorum demiyor bak. Ne diyor? Önce kaka diyor. Önce bir taan oluşturuyor. Ondan sonra da ne yapıyor? Kendi fikrini vahiymiş gibi sana söylüyor. Çünkü birine çatan diğerinin yerini almak zorunda. Yani sünnete vahiy diyemiyorsa inkar eden insan o vahiy şeyini ne yapıyor? Bir zedeleme yoluna gidiyor arkasından bu sözü söylüyor. Çünkü direkt ne yapmıyor? Söylemiyor. Onun için birilerinin getirdiği şeye hemen ne yapmayacağız? İnanmayacağız. Ölçüye bakacağız. Akidenin temel taşları vardır. Temel taşları oynatmayacaksınız. Bu temel taşlarının biri kural, birisi de nedir? Sünnettir. Bunlardan biri yerinden oynadığımı meselenizi ne yapamazsınız? Halledemezsiniz. Düşünün şimdi Aklı olmayanın dini var mı? Yok. Mükelleş değil. Ama akıl şu an mesela benim burnum burayı alıyor. İş yerinde bir koku olsa alır mı? Benim gözüm şimdi bu dört duvarın arasını görüyor. E şimdi evin ne olduğunu görür mü? Görmez. Çünkü verilen bir organ, bir duyu organının şeyi nedir? Sınırlıdır. Aklın da yeri sınırlıdır. Sen akla alabildiğine sedayet ne yapamazsın? veremezsin. O da senin eline verilen bir melekedir. Ama vahiyse her şey nedir? Kuşatıcıdır. Ve bütün insanları bir araya getirse, bütün akıllıları bir yeriye koysam anlaşabilirler mi? Birinin ak ah dediğine biri der? Evet. Kara der. Hiçbir zaman ne atamazlar, Anlaşamazlar. Ama bizi yaratan, bizim ihtiyacımızı bizden ne yapar? Daha iyi bilir. Öyleyse Aynen bu liyanı kasten seçtim. Birisi hanımının üzerinde birini görse ne yapar? Özür. Ama Allah öldürme diyor. Git dört tane ne yap? Şahit. şahit getir diyor. Bak İslam dini, akıl dini, nefis dini neymiş? Değil. Vahiy dini. Vahiy. Ve şahit bulamadın. Kadının huzuruna geliyorsun, lanetleşiyorsun. O da seni ne yapıyor? Boşuyor. Demek ki sünneti devreden çıkarttığını meseleleri ne yapamıyorsun? Çözemiyorsun. Ve çözemediğin gibi hepsini birbirine karıştırıyorsun. Bu sefer ne diyorsun? Benim dediğim doğru. Kitap sünnetten amel eden bir insan. Hangi ortama giderse gitsin. Akidesini konuşmaktan korkar mı? Kim olursa olsun onun karşısına çıkıp da akiden budur diyebilir mi? Peki vahi devreden çıkarıp aklını devreye sokan insan ne yapar? Fareler gibi sağda solda kendi gibi farelerle anlaşır. Meydana çıkıp da akidesi ne yapamaz? Konuşamaz. Ancak kendi gibi farelerle konuşur. Fareler neyle beslenir? pislikle artıkla beslenir? Ama müminler temizle. Pis olanlar ne yapmaz? Temizlenmez. Katı bir yağ fare düşse ne olur? Komple tenekeyi atarsınız? Farenin değdiği yeri alıp atarsın. Temizi ne yaparsın? Yersin. Böyle pisliklerin attığı sözlerde de Müslümanlara tesir etmişse Müslümanı mı dışlarsın? Ondaki o pislik olan mesele neyse izala edersin. Kardeşini bağırına basarsın. Kitap sünnetten amel ediyorsan işte burada delil. Ama farelerin getirmiş olduğu artıkla beslenirsen bak zehirlenir. Pis insana hiçbir zaman fayda ne yapmaz? Vermez dersin. Çünkü ahirette Allah hepimizi ne yapacak? Hesaba çekecek. Ve amellerin ölçüsünde Allah ne yapmış? Koymuş. Kur'an'ı da tefsir eden benim Resulüm demiş. Onu ne zaman bırakıp da bizler daha iyi anlarız dersek kaderde insanların ayağı niye kaymış? Ben daha iyi bilirim demiş. Tabi. Herhangi bir meselede ihtilafa gittiğinde insanlar neden Kur'an'dan sonra icmaya kıyasa gitmiş? Allah'ın unuttuğu Peygamber'in bildirmediğini biz daha iyi biliriz demişler. Yani nereye gitmişler? Vahiy mi? Akla mı? Kıyasa niye gitmiş insanlar? Akla mı? İblis ne diyor? Beni ateşten onu topraktan yarattın diyor. Bu ne? Kıyas. Aynı zamanda bir delil ama delil kime getiriyor? E şeytan Allah'a delil getirmiş. Kaç para eder arkadaşlar? ya? Yani? Bir fare kitap sünnetten amel edene delil getirmiş. Kaç para eder bu? Fare fare. Artıklarla geçinen fare ne yapardı? Geçenki misal anlattım. Hatırlıyor musunuz? Fare misalini bunun için veriyor. Bir kütüphaneye kitapların olduğu bir yere fare girse ne yapar? Fare dememdeki kasıt bu. İnsan ne kadar kütüphanesi büyük olursa olsun fare oraya girmişse bütün kitaplara merhaba der. Kıtır kıtır geber, koyar ama ondan bir ilim eder mi? Ne kadar alim fare der misiniz? Ama bir kedi geldi mi ne yapar? Bir patide o farenin canına okur, oturur. Afiyetle ne yapar? Yersin. Yer. İşte bizler sünnetin böyle koruyucusu olacağız. Fareleri oraya ne yapmayacağız? Sokmayacağız. Gördüğünüz fareyi bir patide indireceksiniz. Sünnet vahiy inkarı küfür, inanmayan da kafir. Bitti. Ben bu insanların sözünü almam diyeceksiniz ve çekip gideceksiniz. Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir peygamber bakın bir peygamber belki basit alabilirsiniz bu örneği Ebu Davud naklediyor. Çobanın birisi kaval çalıyor. Bir peygamber çobanın kaval çaldığını görünce ne yapıyor? Kulaklarını tıkıyor Merkebini çobanın üzerine sürüyor. Kavalı bıraktığını görünce kulaklarını açıyor ve diyor ki ben iki bet sesle harbetmek için gönderildim. Birisi çalgı sesi, birisi de şu insanların birisi öldükten sonra yaka paça yırtarak yaptıkları ağıt sesi. Bir peygamberi bir kaval sesi ne kadar etkiler ya. Ama yapılan harekete bak. Yapılan İşleme bak. Bu bizim için örnek mi? Örnek. Demek ki küfür bir sözü, kendilerine hoş gelen bir sözü, insanlar mesnetsizce, delilsizce anlatıyor. Siz de onu dinlerseniz, o söz sizi ne yapar? İfsat eder. Bir peygamber kendi kulağına dahi bir haval sesinin gelmesini istemiyorsa, kulaklarını dıkıyorsa, siz de bu tür sözleri ne yapmayacaksınız? Almayacaksınız. Kulağınızı tıkayıp oradan ne yapacaksınız? Gideceksiniz. Ben Allah'ın ayetleriyle ne yapmam? Tartışmam. Şeytan mı dinlediniz. Oradan çekip ne yapacaksınız? Gideceksiniz. Eğer bunu yapmazsanız Allah muhafaza onların kırıntılarda sizi ne yapacak? Bulacak. Reba hastalığının neden yayıldığını bilir misiniz? Fareler yer Farelerden uzak durun. Vebe hastalığı da ne biliyor musunuz? Hep o bölgede yayıldığını, yani toplu ölümlere ne yapar? Sebep olur. O yüzden farelerden uzak durun. Gördünüz mü? Vurun indirin aşağı. Allah rahmet eylesin. Ben de aklıma geldi. Benim, o şey yok, şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Ben zaten o kapıda çalışırken, bu arada atlaya çalıştık için şey, müzik çalardı. Evet. Benim de bir <gülüyor> geçeriyle programı kapadı, bütün güvenlik tarafı hep dizilmiş. Ağabey buradan bombamı aldık falan vardı. Evet. Şimdi dükkanı girdi, Mustafa Hanım'la dayanamadı dedi ki, şey, <gülüyor> şey yap dedi. O anlamadım, müzik kapat dedi. Kapattı, ondan sonra şey yaptı? açtı. O arada Mustafa abi, ayakta suçu tuttu dur içme dedi, öyle bir korktu dedi. <gülüyor> ne olacağım dedi, <gülüyor> dedi ki, ayakta içme dedi. O da ona da kibir geldi o dedi. Bir ayar sen yapmıyorsun ki dedi. O da o an dedi ki namaz kuruyor musun dedi. Yok mu? Rahat içeriyesin dedi. Sümtü eh. olasın da yani, hani Allah Burhan'a rahmet etsin. Ha. Aynı olay Hacı Bayram'da benim aşağı tarafta bir tanesi Kadir ilahi kasetleri satıyordu. ilahi dedikleri. Kulağını tıkayarak ona gitti. Kadir de biraz aksidir. O zamanlar öyleydi. Şimdi çatacağından korktum ben de. Peşinden gittim hani vurmasın falan diye. Bütün dedi kasetleri alıyorum dedi. Yani bütün o sattığı kasetleri var ya. Yani çalamasın bir daha diye. Hepsini aldı geldi dükkanda kırıyor. Kırarken ses başladı. Gidiyordu. Otur dedi. Kadir'i çağırdım. Kadir bir otur gel. Bak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu yasaklamış. Bundan sana bir hayır yok dedi. Bak bu kardeş hepsini aldı, kırıyor. Niye kırıyor? Haram olduğu için bir başkası, bununla ifsad olmasın. Sen de dedim Allah rızası seni açma dedim. Kadir de Allah razı olsun, açmadı. Ya abi dedi, ben hiç aklıma getirmedim bunu dedi. Yani dedim eğer karşındaki tüccar namussuz birisiyse seni alır götürür giderken bir daha açar. Giderken bir daha açar. Önemli olan bu fiili işleyen insana hakkı anlatmak. Yani Burhan Allah razı olsun, Allah rahmet etsin. Gördüğü her münkeri kim olursa olsun uyaran birisiydi. Ve ben benim dükkana defalarca ayakkabısız gelmiştir, yalın ayak. Ne yaptın lan? Ya, yolda birini gördüm, baktım çok fakirdi, ayakkabımı verdim. Çoğu zaman atletle gelmiştir. Ne yaptın? Fakir birini gördüm, gömleğimi verdim. Hep böyle bir insandı. Allah kendisine rahmet etsin. Yani belki sahabe devrinde yaşasaydı diyebilirdim ki yani tam bir sahabeydi. Allah kendisine rahmet etsin. İki sesle harf edilmek için bu harf Yani bildiğimiz harf. Ki zaten merkebini çobanın üzerine sürüyor. Ben bu seslerle harf etmek için gönderildim. Savaşmak için. Savaşmak niye yapılır? karşıdakini yok etme günah insanı mesela düşün ee, bir cenazenin olduğu yerde insan ağıt yakıyor ağıt yakarken isyanı kimedir kazandığını ne yapıyor kaybediyor ondan sonra kadın kız yaka paça ne yapıyor yırtıyor yani kendini de ne yapıyor teşhir ediyor Müzik sesi ise o kadar e, müzik adı altında insanları cezbediyor ki zinaya sevk ediyor mu? Ediyor. Allah'a küfür ediyor mu? Ediyor. Kader'e tekme vuruyorlar mı? Vuruyor. Yine cinselliği, şehveti ön plana çıkarıyorlar mı? Çıkarıyorlar. Yani müziğin yapmadığı bir şey yıkım yok. Yani mesela bir içki içilen bir yer, müzik olmasa kaç kişi içer orada? Çok az. Yani çok az yani. Ama içkinin olduğu bir yere kadın geliyor, başka şeyler geliyor, başka şeyler derken yani çalgının insan üzerinde çok büyük bir tesiri var. İşte Allah Resulü ve Vesselam ben bunlarla harp etmek için. Yani harp nedir? Savaştır. Karşıdakini yok etmedir. Ben bunlarla harp etmek için gönderirdim. Diyor. Bu da demek ki insanlığa çok büyük bir neyi var? Yıkımı var. Ama bugünlerde bu birisi var, Mustafa ne diyorlar? İslafoğlu mu diyordu arkadaşın birisi? Geçen gün öyle. Müzik diyor, ruhun kıdası diyor. Müziğe diyor, haram diyen insanlar diyor, İslam'ın diyor, temeline dinamit koyup patlatan gibidir diyor. Şimdi adam bunu böyle diyor, o kadar da böyle rahatlıklan diyor ki, ondan sonra yanında da bir dümbelekçi var, Güya bu ilahi ad altında bir şey söylüyor. Onunla mest oluyor. Kamera böyle onu gösteriyor. İşte diyor, müzik ruhun gıdasıdır. Diyor. İnsanı ne yapıyor? Dinlendiriyor. Aslında müzik şeytanın neydir? Mızmarıdır. Kur'an'ın yerine geçen bir şeydir. Bakın mesela neyi çalar? Neyi dediğiniz? Ki ismen haram kılınan bir şeydir. Neyi çaldığı zaman herkesin böyle bir ona bir neyi var? Meyli var. Yani şeytanın orada bir üflemesi var. Nasıl? Tabii. Şeytanın mı? Şeyi? Ney ismen, ney kopuz, böyle haram diye gelmiştir. Yani çalgı haram geldiği gibi, ney çalgısı da direkt ismen haram gelenlerden. Defte bir sıkıntı yok. İşte, şeytan e, Allah'ın ayetlerinden insanı uzaklaştırmak için her yolu ne yapıyor? deniyor. Ve müzikse Kur'an'ın yerine geçen tam bir şeydir. Düşün şimdi bir Müslüman müzik dinlediğinde ne yapıyor? Çok rahatsız oluyor. Çünkü Kur'an dinlemeyi seviyor. Kur'an'dan ne yapıyor? Amel ediyor. Çünkü Allah Müslümana imanı sevdirmiş, küfrü, fıskı, isyanı ne yapmış? Tiksindirmiş. Müzik hoşuna giden bir Müslüman bunu düşünmeli. Ha ben demek ki Kur'an'dan tiksiniyorum ki bunu dinliyorum demelidir. Hemen ne yapacak? Kendisine düzen verecek, müziği iptal edecek. Mesela müzikte anlatıyor işte çam dibi diyor, işte kadınlar diyor. İlahi yazmışlar, tombul tombul sofiler diyor. Onu değiştiriyor, onu koyuyor. Yani ikisinin yaptığı da nedir? Hep ifsattır. Hiçbir zaman getirdiği sözler doğru değil. Bak biz sohbetlerimize başlarken hutbet hacı Hacı'yı Sözlerin en güzeli nedir? Allahım, Bitti. Demek ki başka kelamları da biz ne yapacağız? Dinleyeceğiz. Yolların en güzeli? Muhammed. Muhammed. Demek Allahüm... ki başka yollar da var. Ama en güzel yol bu yol. Allah o yoldan bizleri ayırmasın. Şuhaneke Allah'a hümmet ve bihamdike la ve <gülüyor> evet. Mesela yapıyoruz, mesela Onda da hüküm nedir? Yani ben tefaratına şöyle girmedim. Oradaki hüküm de şudur: Besmelesiz ee, ok attıysan, besmelesiz kurşunu koyduysan, onu da ne yapamıyorsun? Yiyemiyorsun. Veyahut hayvanı gönderdiğin besmeleyle gönderiyorsun. Ama hayvan dişlemişse onu kendine ayırmıştır. Yok öyle getirmişse o nedir? Senindir diyor Allah'a Yani burada ben sadece usulü verdim. Yoksa birçok örnek var. Sünnetin kapalılığı giderdiği, müşkülü tasi ettiği, hem teyit ettiği, hem tekmin ettiği umum bir hükmü beyan ettiği yani sünneti devre dışı bırakırsak hiçbir meselemizi ne yapamayız halledemeyiz. Mezheplerin görüşlerin çıkması ve işin içinden çıkılmaz hale gelip de dört mezhep haktır, inkarı, küfürdür sözleri de hep sünneti devre dışı bırakmaktan kaynaklanmıştır. Yani bu usuller size çok fayda verir. Okuduğunuz her şeyi bu kavramlarla bakarsanız Size korkunç fayda verir. Ama bir ders hemen bir dinlemeyle anlaşılması çok zor olabilir. Örneklerle anlarsanız tekrar tekrar ederseniz çok fayda verir. Evet.